Ne olacak hocam Merve Hanım'ın somutlaştırması gereken evet, misiniz? o an ihtiyacı olan şey neyse önce kendisi fark etmeli. Hı hı. Çünkü bazen insan kendisi farkında olmadığı şeyi başkasından bekliyor. Hı hı. Kendi içine dönüp benim şu an neye ihtiyacım var sorusunu hı. sormalı. Benim şu anda dinlenmeye ihtiyacım var, uyumaya ihtiyacım var, biraz dışarıya çıkmaya ihtiyacım hı hı. var. Öyleyse ben eşimden, annemden ne bekliyorum? Biraz bebekle ilgilenmelerini, bana izin vermelerini bekliyorum. Hı hı. Evdeki şu işleri yapmalarını, halletmelerini bekliyorum. Hı hı. Eşimim benimle sohbet etmesini, duygularımı anlamasını, destek olduğunu, yanımda olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Benimle konuşmasını dinlemesini bekliyorum ondan. Yani önce kendi içimize dönüp bakacağız. Merve Hanım kendisine soracak benim neye ihtiyacım var. Öz farkındalık diyoruz evet. biz buna. Peki hocam şu gelebilir izleyenlerimizden kulağa ya hocam zaten bahsettiğiniz dikkat dağılması, uykusuzluk, asabiyet, gerginlik var. Bu durumları öz farkındalığımıza gitmemize engel oluyorsa ne yapacağız? Ben de sizin adınıza sarıyorum burada bakın. Böyle <gülüyor> evet. bir durumda çünkü depresyondaki öz yani öngörülerde de biraz kitleniyor, değil mi? Kapanıyor evet. kanallar daha karamsar boyuttan bakıldığı evet. için gerçeklik farklı şekilde algılandığı için yani duygusal durumunun çok farkında olmayabilir. Hı hı. Bu konuda destek istemek de zorlanıyor olabilir ama en azından temel ihtiyaçlarının farkında olabilir. Yani Uyku, su istemek. Dinlenmek, yemek, hı. su istemek. Doğru. Bebek ağlıyor kalkamıyorum sen verir Getir. misin diyebilmek. Aynen. Bebeğin banyo zamanı geldi yardım, yardım eder etsin. misin beraber yıkayalım demek. Hı hı. En azından böyle yüzeysel. Hı hı. Temel biraz bakın duş var. almak istiyorum. Ben o dönemde evet. duş almanın onlara çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü biraz öz bakımımı da yani lohusa anneler e, yapamıyor. Hı -hı. E, hem zorlanıyorlar hem de bebekten dolayı. E, o öz bakım biraz daha bu duygulardan çıkarabiliyor. Yani kendini iyi hissetmeye başlıyor. Hı -hı. Bir, bir saçını taraması, bir kıyafetini giymesi, sürekli gecelikle yatak hasta modundan çıkabilmesi için değil evet, mi? Tabii. Bunlar önemli şeyler. Hı -hı. Çok önemli. Hı -hı. Bu konularda destek istemek, Çok güzel. E, suçluluk hissetmeden, utanmadan bunları isteyebilmek. Hı -hı. Çünkü hem istiyor bazıları hem utanıyor. Yani benim buna hakkım yok. Benim her şeyi hallediyor olmam gerekiyordu ama desteksiz halledemiyorum utanıyor. Utanma duygusu da yine onu çekingenliğe götürüyor aslında. Hı -hı. Bunları istemeye hakkınız var. Bu normal bir süreç değil. Siz farklı bir süreçtesiniz ve ancak destekle yardımını atlatabilirsiniz hı hı, bu durumu. Hı. Bunun dışında duyguları paylaşmak dedik eşiyle özellikle. Yardım isteyebilmek dedik. Hı hı. Yine kendi temel ihtiyaçlarını kendi kendine giderme yollarına bakmak. İhtiyaçlarının peşinden koşmak. Hı hı. Ben biraz dışarıya çıkacağım. Lütfen bebeğimle siz bir yarım saatte olsa ilgilenin. Yürüyüş yapacağım. Duşa gireceğim, saçımı başımı toplayacağım şeklinde ve sizin de bahsettiğiniz gibi mutlaka günlük bir kıyafet giyebilmek. Yani bütün gün aynı pijamalarla gecelikle evde dolaşmak modumuzu çok fazla aşağıya çekiyor. Hı -hı.